Açık Radyo'da şarkılarla memleket tarihindesiniz. Ben Deniz Murat Meriç. Hepinize saygılarımı sunarak söze başlayayım. Bugün 17 Kasım. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in tahta çıktığı tarih. 1558'de tahta çıkan kraliçenin hükmü 45 yıl sürmüş. Tahttan inişinden 360 yıl sonra Türkiye yepyeni bir partiyle ile tanışmış. 1963 yılında bugün yapılan yerel seçimleri kazanan Adalet Partisi. İki yıl sonra yapılacak genel seçimleri de bu parti kazanacak ve Türkiye yepyeni bir politikacıya merhaba diyecek Süleyman Demirel. demirel, demirel Çevirdim. Açlığı, yokluğu götürdün, refahı, huzuru getirdin. Allah'a emanet olasın, dahi masalıkla kalasın. Demirel Demirel Demirel, Demirel, iktidara yine gel. Millet seni istiyor. Kimse olamaz engel. Kimse olamaz engel. Yeni yıllarda yapılmış bir şarkıydı bu ve Demirel'i yeniden iktidara çağırıyordu. Süleyman Demirel enteresan bir figür. Çok kez seçildi, iki kere darbeyle, pek çok kez seçimle gönderildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak Çankaya'ya yerleştiğinde yıl 1993'tür. İktidarları döneminde enteresan hadiseler yaşandı. 1976 yılında bugün Türkiye'ye bir konser vermek üzere gelen Şilili sanatçılar sınır dışı edildiğinde Başbakanlık koltuğunda Süleyman Demirel oturuyordu. sarar günlerin el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo 14 Kasım 1976, Yer Artıklık Fikirdar Kongre Merkezi adını alan Spor ve Sergi Sarayı. Türkiye İşçi Partisi tarafından düzenlenen Şili halkıyla dayanışma gecesindeyiz. Sahnede Şili Lozanlar, Isabel ve Ancel ve Patricio Castillo var. 11 Eylül 1973'te Şili'de yapılan darbeyi anlatıyorlar ve darbe sırasında öldürilen Victor Hara'nın sesini Türkiye'ye taşıyorlar. Şimdi Patricio Castillo, Victor Hara'nın türkülerinden birini söyleyecek sizlere. Seni görüyorum, Amanda. Te recuerdo Amanda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 La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena de vuelta al trabajo Y tú caminando lo iluminas todo Los cinco minutos te hacen florecer Türkiye İşçi Partisi tarafından 1976'da düzenlenen Şili halkıyla dayanışma gecelerinin ilki 13 Kasım'da İzmir'de yapıldı. Dinlediğimiz kayıt ertesi gün İstanbul'da yapılan geceden. Gecelerin üçüncüsü 17 Kasım'da Ankara'da yapılacaktı ancak bu gerçekleşemedi. Şili sanatçılar Angel ve Abel Paray ile Patricio Castillo sınır dışı edildiler. 18 Kasım tarihi Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında rastladığımız haberin başlığı şöyle. Üç Şili'li sanatçı Esenboğa'dan sınır dışı edildi. Devam edelim. TEP'in düzenlediği Şili halkıyla dayanışma gecesine katılmak üzere Ankara'ya gelen 3 Şili sanatçı, pasaport kanununa aykırı bir giriş yaptıkları gerekçesiyle dün yurt dışına gönderilmişlerdir. Aynı gün Cumhuriyet haberi manşetten vermiş. Şili halk ozanları dün Ankara'ya sokulmamışlar ve Esenboğa havaalanında bir süre gözaltında tutulduktan sonra yurt dışına çıkartılmışlardır. Şili sanatçılar... ...dün akşam tipin makine mühendisleri odasında düzenlediği Şili gecesine katılacaklardı. Önce İzmir'de sonra da İstanbul'da düzenlenen gecelere tipin şeref konu olarak katılan Şili sanatçılar... ...Isabel Para, Angel Para ve Patricio Castillo uçakla İstanbul'dan Ankara'ya geldikleri sırada... ...jandarma tarafından kuşatılıp Esenboğa Emniyetine alınmışlar... ...ve Esenboğa'ya gelen Emniyet Birinci Şube memurları tarafından ifadeleri alınmıştır... Emniyet ilgilileri, Şilli sanatçıların çalışma izinleri olmadığını, bu nedenle çalışmalarına ve şarkı söylemelerine izin verilmeyeceğini bildirmişlerdir. Emniyet ilgilileri yapılan işlemin bir göz olmadığını ileri sürmüşlerdir. Esenboğa'daki soruşturmadan sonra Şilli sanatçılar çalışma izinleri olmadığı ve yurda girerken vize almadıkları için saat 16.30'da alandan sınır dışı edilmişlerdir. Şili halk Türkleri söyleyen sanatçılar Paris'te oturmakta ve dünyanın çeşitli ülkelerine çağrılar üzerine giderek Şili faşizmini yeren şarkılar söylemektedirler. Tip Genel Sekreteri Nihat Sargın dün Şili sanatçılar gözaltındayken İçişleri Bakanı Asil Türkiye bir telgraf çekerek uluslararası skandal olmaya aday bu duruma derhal son verilmesini ve konukların derhal selbest bırakılmasını istemişti. Ben seremos! Sapal para Sepalpara, Patricio Castillo, Rahmi Saltuk ve Türkiye İşçi Partisi Korosu'nun katılımıyla Ben Seremo'su dinledik. Plak üzerine rap denilmiş ilk Türkçe kayıtlardan biriydi bu. Şu ana kadar dinlediğiniz bütün kayıtlar İstanbul'da yapılan gecenin plak kaydından bizlere ulaştı. Memleket belgesel plak tarihinin enteresan parçalarından biri bu plak. Doğumsuz bir, ulusun yavrusu olarak ben avratlığı şöyle nitelenir. Bir ulusun kurtuluşuna söz verip, geri dönen korkak yüreklere avratlık denir. Öyleyse bizim yuklarımız avrat cinsinden olanlara. Çünkü kadınlarımız bacılarımızla bizim kadar yiğit, onlara eksik etek diyenlere de yok ve vatanını sevmeyenleri de yok. Bir rüzgarın bile vatanı vardır, atmosferin altında. Ben vatansız bir insan isterim, dünyalı olsun. Ama dünyanın dışında konuşan insanlarla benim ne vatanım bağdaşır, ne fikrim. Yuh'un kime olduğunu, benim doğduğum sınıf ve benim bulunduğum memleket tayin edecekler. Mahzuni Hürmet Bugün. Büyük Ozan Aşık Mahsun-i Şerif'in doğum günü. Ona anlatmaya ne hacet, iyisi mi onu hiçbir zaman eskimeyecek türkülerinden birinde dinleyelim. Yuh yuh. Uzaktan yakından yuh çekme bana. Sana senin gibi gibi baktım ise yuh. Efendi görünüp bütün insana. Hakkın kullarını dost dost yıktım ise yuh. Yuh yuh. Yu yu yu yu soya mara fakire kıyan nefsine uyan mara Hacı değilim muska yazmadım muska yazmadım Ben hacı değilim Arap gezmedim Kuvvetli sevip sevip zayıf ezmedim namussuza boyun boyun bittimse yok yok yok yok Yuh yuh soyanlara, soyup kaçıp doyanlara Melmek kıyamlara, gigitlere kıyamlara Yuh nefsine uyanlara yuh Fakir soymak yakışır mı Kemal'e? Rüşveti halk bilip bilir her dakika bile Yapıp yapıp kafa kafa çektim ise Yuh yuh, yuh yuh, yuh yuh, yuh yu, yu. Soyanlara, soyup kaçıp doyanlara Yiğide canlara yuh nefsine uyanlara Yuh yuh kusunayım benden başlar asalet başlar asalet asillere faydası beyin foyae insan kederde derde düşerse ayet ben onu sevmekten bıktım hiç sev yok yok yok yok yum yum ben 24 yıl öncesine gidiyoruz yuh, yuh. şimdi o gün yaşanan bir acıdan söz edeceğim. Olay 17 Kasım 1992'de İstanbul Küçük Armutlu'daki Hacı Mehmet Şalgamcıoğlu İlkokulunun bahçesinde geçiyor. 1985 doğumlu Sevcan Yavuz kaçan topunu almak üzere bahçeye girdiğinde bir panzerin altında kalarak can veriyor. Sevcan henüz 7 yaşında. Hadi bana satalım. Hadi bana satayım. Hadi. Hadi. okulları. Bahçesinde bir panzar yatarmış. Panzerin gölgesinde büyümüş çocuklar. Panzer çocuğun topunu çalmış. Çocuk koşmuş topunu almaya. Panzer yürümüş. Çocuk 7 yaşında kalmış. Akla gelen soru şu. Panzerin orada ne işi var? Hikaye bildik aslında. Kentsel dönüşüm bahanesiyle mahalle giren polis, halkın direnişini sebep göstererek okulun bahçesini işgal etmiş ve karakola dönüştürmüş. Buna müsaade eden okul müdürünün olayın ertesi günü öğrencilere ve öğretmenlere bu olayı unutun derslerinize devam edin dediğini daha sonra tanıklıklardan öğreniyoruz. Polis ertesi gün apar topar okulu ve küçük armutluyu terk etti ama bu arada Sevcan'ın küçük armutluya gömülmesine de müsaade etmedi. Yazık ki bu olay gazetelere yansımadı o dönemde. Cumhuriyet Sevcan'ı panzer başlığı başlığıyla olayı manşette taşıdı ancak bu da yeterli olmadı. Özgürlük türküsü Ertesi yıl Sevcan'ın başına gelenleri bir şarkıyla anlattı. Sevcan Yavuz'un adı bu şarkıyla bugünlere geldi. Şarkıyı dinlemeye başladık ama son bir bilgi vereyim. Sevcan öldürüldüğünde, başbakanlık koltuğunda yine Süleyman Demirel oturuyordu. benim, okuldaki bahçe benim, işte Yaşımda derim, yeni yaşımda değillerim, yeni yaşımda Adım ondan sevcan benim paylaşmayayım. Şarkılarla Memleket Tarihi bitti. Yarın aynı saatte Açık Radyo'da görüşünceye deyim. Ben Deniz Murat Meriç. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın. Şarkılarla Memleket Tarihi Hazırlayan ve sunan Murat Meriç